Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz dostlar bir Ehli Mektebi dersinde yeniden bizi burada toplayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Allah hep bizleri hayır üzerine toplasın. Hayır bizi bir araya getirsin. Amacımız hayır olsun. Salih amel olsun. İnşallah son nefesimize kadar da böyle bir gayretin, böyle bir çabanın, böyle bir cehdin içerisinde eylesin bizleri. Ehli Beyt'in şahıslarına söz geldi, dayandı. Hazreti Ali'yi Son iki dersimizde anlamaya çalıştık. Bugün de inşallah Hazreti Fatıma diyeceğiz. Bilmiyorum siz de aynı ruh halinde misiniz? Yoksa ben kendi ruh halimden sizlere bir şeyler mi vereyim? Efendimizin sevdiklerini anlatmak Efendimiz'i sevindirir. Biz onun göz bebeklerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun onu ne kadar sevindirdiğini siz tahayyül edin. Hazret Fatma demenin, Ali demenin, Hasan demenin, Hüseyin demenin, onun dünyasında çok farklı bir yeri var. Biz şimdiye kadar ona ait bir şeyleri anlamaya çalıştık. Bundan sonra da anlayacağız inşallah. Ama şunu bilin, inanın ki onu memnun ediyorsunuz. ...her Ali deyişinizle, her Fatıma deyişinizle... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ruhunu şad ediyorsunuz. Allah sizleri de yücelsin. O büyüklerin yolunda eylesin. Büyüklerin ayak izlerinden ayırmasın inşallah. Hazret Fatıma demek... ...aynen Ali demek gibidir, zordur. Neden zordur? Çünkü Hazreti Ali gibi onun da hayatını anlatan tarihi rivayetler itibariyle, hadisler itibariyle zengin bir muhtevanın önüne gelmiş oluruz. Aynen Hazreti Ali'de nasıl bir sıkıntı yaşadıksa, Hazret Fatma için de aynı şeyle karşı karşıyayız. Bir de işin diğer tarafı var, sevenleri çok olduğu için haklarında çok da böyle sahih diyebileceğimiz, Bizim mevsuk niteliğinde yani vesika niteliğindeki kitaplarımız olan kaynak kitaplarımızda olmayan ama bir şekilde halkın arasına yayılan birçok farklı şeyi de görürsünüz onların hayatında. Dolayısıyla Hz. Fatma'nın hayatını sahih ve sağlam kitaplar çerçevesinde bu kaynakların bize anlattığı şekliyle anlamak çok da kolay bir iş değil. Biz inşallah onun için bir gayret vereceğiz. Ancak işin başında şunu da söyleyeyim. Hazret Fatma'yı bir derse anlatmak da mümkün değil. Neyi anlatacaksınız? Neyi anlatmayacaksınız? Neyi öne alacaksınız? Neyi geriye bırakacaksınız? Neyden vazgeçeceksiniz? Neyi ise sadece gündeme alıp onun üzerinden... ...Hazreti Fatma'yı anlama adına gayret vereceksiniz. Bu çok kolay bir iş değil. Ben de bir haftadır yoğun bir biçimde bu derse hazırlanırken... ...bunun zorluğunu çok çektim. Çok zorlandım da acaba neyi alsam, neyi bıraksam diye. Çünkü biz sadece Hazreti Fatma'nın tarih boyunca... ...hadi tarihi de bırakalım... Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı zaman diliminde ya bizatihi aleyhissalatü vesselam Efendimizin onun hakkında söylediği hadislerden ya da ifadelerden yola çıkarak bir ders yapsaydık. Onun yanında olanların onun hakkında söyledikleri sıfatları, isimleri, vasıfları gündeme alarak bir ders yapsaydık. Emin olun her bir sıfat için bir ders yapmamız gerekecekti. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun için Seyyidetün Nisa diyor. Bir başka hadiste o Seyyidetü Ehlül Cennedir. Peki biz bu ifadeyi nasıl anlayacağız? Mesela hadisin açılımında İbn Abbas'ın nakli birkaç nakil var bu konuda i̇bn Abbas'ın nakli üzerinden konuşalım, elini aldı bir çubuk diyor, dört tane çizgi çizdi böyle alt alta, sonra bize sordu, bunlar nedir? Biz dedik ki Allah ve Resulü daha iyi bilir, o dört çizgi hanımlar alemi içerisinde hanımlara örnek olarak, seyyide olarak, efendi olarak, sultan olarak diyelim hadi, ...seçilmiş dört hanımdır. Kimdir onlar? Asiye'nin hanımı... ...Firavun'un hanımı Asiye... ...İsa'nın anası Meryem... ...Hüveylid'in kızı Hatice... ...ve Muhammed'in kızı Fatıma. Düşünmeye davet ediyorum sizi dostlar. Niye bu dördü? Niye başkaları değil de bu dördü? Mesela Kur'an'ın anlattığı hanımlar var... ...isim vermeden... Musa'nın anasından bahseder, yüreğine akıtılan ilhamdan bahseder, ayete giren bir hanımdır. Niye o dört hanımdan bir tanesi Musa'nın anası değil? Niye mesela o hanımların içerisinde İsmail'in anası Hacer yok? Niye o hanımların içerisinde İshak'ın anası Sare yok? Niye o hanımların içerisinde Ayşe validemiz yok? Niye o hanımların içerisinde anası da babası da aynı olan, babası iki cihan serveri olan, anası Hatice olan, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm yok da Fatıma var. İşlenmesi gereken bir konu değil mi Allah aşkına? Ben biraz meraklandıracağım sizi. Ona Betül denir. Betül el değmemiş. Göz değmemiş demek. Betül, Meryem validemizin aslında bir sıfatı. Ama biz biliyoruz ki, Meryem validemiz evlenmeden, evlilik yapmadan İsa'nın anası oldu. O bir mucizeydi. Betül olarak el değmeden, göz değmeden, İsa'nın anası olma gibi, bir şerefin sahibi oldu ama tarih ama insanlık ama onun yaşadığı çağ Fatıma'yı Betül diye ifade etti. Biz biliyoruz ki Fatıma'ya başkalarının değil haşa Ali'nin eli değdi Ali'nin gözü değdi. Ali'nin eli değdiği için o Hasan'ın Hüseyin'in Zeyneb'in Ümmü anası oldu ama yine de Betül oldu. Niye Betül oldu? Alın size üzerinde durmamız gereken bir konu daha. Ona annesinin lakabı olan Tahire'yi verdiler. Onun anası Hatice validemiz Tahire idi. Kızı Fatıma da Tahire diye anıldı. Diğer üç kızına değil de sadece Hazreti Fatıma'ya bu lakabın verilmesi. Alın size bir konu daha. Ona raziye dendi. Onun evleneceği Ali'ye de Murtaza denilecekti. Razı olunmuş anlamında ne yaptı ne etti ki o raziye lakabının böyle bir ismin böyle bir sıfatın sahibi oldu. Ne yaptı ki mesela tarih onu Mübarek diye isimlendirdi. Bereketli mübarek kılınmış. Fatıma ne yaptı nasıl bir adım ortaya koydu ki mübarek diye isimlendirildi bu sıfatında sahibi oldu. Ona Zehra dendi Fatıma tu Zehra. Zehra biliyorsunuz çiçek demek ama onun Zehra diye isimlendirilmesinin anlamı şu aslında. Nübüvvet evinin nadide çiçeği o. Niye üç kızdan o? Fatımatı Zehra oldu. Ona misli Ebiha dendi. Aynen babası. Aynen babası denmesinin üzerinde belki duracağız bugün biraz. Neden ille de o? Niye üç kız değil de ille de o? Ona akrebu Ebiha dendi. Babasının en yakını. Öyle o evde aynı evde yaşamasına rağmen bu sıfatın ona verilmesi de dikkate değmez mi ona Kur'an Kevser dedi belki bazıları buna itiraz edecek Kevser'in o olmadığı söylenecek ama böyle yorumlar da var biz o yorumu kabul ederek konuşsak Kevser dendi ona bolluk anlamında bereket anlamında hepsinden öte epterin karşılığı anlamında yani her peygamberin nesli kendindendir benim neslim ise Fatma'dandır diyen Aleyhisselatu vesselam efendimizin işaret ettiği anlamda ve daha neler neler. Hadi siz benim yerimde olsanız hangisini anlatır hangisini bırakırdınız? Ben onun için Hazret Fatma'yı bir derse sıkıştıramadım eğer bana kızmazsanız ki kızmayacağınızı çok iyi biliyorum ne kadar bu konuda konuşursa konuşalım diyeceksiniz ki konuşalım çünkü konuştuğumuz isim sıradan bir isim değil Hazreti Fatma ile alakalı ben size dört ders yapacağım şimdiye kadar da hiç yapmamışım Hazreti Fatma'yı ara ara anlatmışım konular içerisinde ama onun şahsiyetini onun hayatını onun bize söylediği ve model olarak gösterdiği rehberliği bir bütün halinde hiç biz ders olarak yapmamışız. Madem öyle söz geldi Hazreti Fatma'ya dayandı o zaman dört ders boyunca biz Hazreti Fatma diyelim. Nasıl diyeceğiz? Bugün diyeceğiz ki Binti Ebiha babasının kızı. Bir dahaki ders Ümmü Ebiha babasının anası. Üçüncü ders Zevjetun Ali Ali'nin hanımı dördüncü ders Ümmül Haseneyn iki Hasan'ın iki güzelin Hasan ile Hüseyin'in anası yani ehlibey'tin Beyt'in anası. Aslında dört derste de Hazreti Fatma bizim hayatımıza da direkt etki edecek. Bizim hayatımıza da direkt örnek olabilecek çok önemli şeyler söyleyecek. Bakın göreceksiniz. Bugün biz bir kız çocuğu okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Cahiliyeden İslam dönemine gelmiş, İslam döneminde peygamberin evinde doğmuş, yetişmiş, büyümüş bir kız çocuğunun kimliğine ait şeyleri bugünkü dersimizde öğrenmeye çalışacağız. Bir dahaki ders babasının anası dersinde Medine dönemi ekseninde Hazreti Fatma'nın aleyhissalatü vesselam efendimizle geçirdiği 11 yıllık o devrenin örnekliğini ve rehberliğini beraberce anlayacağız. Üçüncü derste Ali'nin hanımı derken Ali'ye hanım olmak çok kolay bir şey değil. Ali'ye hanım olmak zor bir şey. Ali'ye hanımlığının üzerinden belki de bugünün dünyasında ideal bir hanım kimliğinin, İdeal bir hanım rehberliğinin nasıl olması gerektiği konusunda mesajlar almaya çalışacağız. Ve dördüncü ders Ümmül Haseneyn diyeceğiz. İki güzelin anası diyeceğiz. Onun künyesidir bu. Ehlibey'tin beytin anası olarak Fatma'yı anlamaya çalışacağız. Ehli beytin anası olması sadece Hasan ile Hüseyin'in anası olması demek değil. Kıyamete kadar gelecek olan Hasan'i soyun Hüseyin'i soyun o silsilenin de analığına dair onun hayatından mesajlar almaya çalışacağız. Ne diyelim Allah istifade ettirsin. Vallahi öyle bir kapıdayız ki Medresetül Mustafa'nın kapısının önü ve öyle bir talibenin önündeyiz ki Hazreti Fatıma eğer ben bir becerebilsem size anlatmayı ne anlatırsam anlatayım yine becermediğimi biliyorum. Bir becerebilsem keşke size anlatabilmeyi. Bakın göreceksiniz o zaman Fatıma nasıl kendi kapısına gelenleri adam etmişse bizleri de adam edecek. Duamız duanız o olsun ki Allah hepimizi ondan nasiplendirsin. Şimdi dostlar. Bir iddia söyleyeceğim, bir iddia ortaya atacağım. Sonra da onu delillendirerek yürüyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ellinin altında yetişen yüzlerce hanım sahabi. Onun hanesinin sultanları olan ve bizlerin anneleri olan Esma binti Numan da bu işin içerisine dahil 14 hanımı. Bütün hanım sahabiler, analarımız da dahil hiçbiri Hazreti Fatma'nın rehberliği gibi bir rehberlik ortaya koymaz çok büyük bir iddia oldu mu oldu peki neden bunun bir sebebi var bu iddia öyle boşa ortaya söylenmiş bir şey olmaz Allah korusun bir de öteki analarımıza karşı haksızlık yapmış oluruz öyle bir haksızlıkla onların karşısına gelmek de istemem bunun sebebi şu onların elinde olan bir şey değil bu Allah seçer bazı kullarını o seçimi yaparken de onların üzerinden bazı örneklikleri bazı mesajları aleme duyurur. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı Kur'an usvetun hasene diye ifade etti usvetun hasene biliyorsunuz en güzel örnek demek en kamil misal demek numuneyi imtisal demek en ideal prototip demek hadi bizim kullandığımız bir tanım var onun üzerinden konuşalım hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi demek aslında usvetun hasene budur hayatın her alanının ve her anının tartışılmaz rehberi Usvetün hasene olabilmek için bu ifadenin içeriğinin muhtevasının doldurulması lazım. Her an her alan her mekan ve her zaman zamanlar ve mekanlar üstü bir rehberlikten bahsederiz. Şimdi mesela Hatice anamızın üzerinden konuşsak. Hatice anamızdan biz çok şey öğreniriz onun hayatı bize çok şey öğretir ben ara ara onu anlatıyorum çok da anlatmışımdır anlatmaya da devam edeceğim çünkü tarihin Hazreti Hatice'den alacağı çok şey var ama biz o anamızın hayatının üzerinden İslam iktidarken İslam devletken İslam güç sahibi iken İktidarı elinde tutarken bir hanım peygamberin evine sultanken nasıl davranır onun örnekliğini göremeyiz. Çünkü o o günleri görmeden gül devrini görmeden giden güllerden birisi. O çok sıkıntılar çekti çok şeyler söyledi bize aleyhissalatü vesselam efendimizle 15 yıl nübüvetten önce 10 yıl nübüvetli günlerde 25 yıl çok şey söyledi ama biz onun hayatından Medine'deki iktidar günlerine dair örnekliği göremeyiz o günleri görmeden vefat etti mesela biz Ayşe anamızdan çok şey öğreniriz Ayşe anamız bize neler söyler neler o bir ilim abidesidir alimedir fakihedir neler nelerdir Ayşe anamız demek dinin yarısı demektir Ayşe anamız demek dinin üçte biri demektir Efendimizin sözleri bunlar Ayşe anamızın ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz Ondan çok şey öğreniriz Ama biz Ayşe anamızdan nasıl ana olunur öğrenemeyiz O manevi anlamda hepimizin anasıdır Size sorsalar ananız kim? hiç çekinmeden peygamberin hanımlarından birini söyleyin hangisiyle yüreğinizde bağ daha güçlüyse ben Hatice'nin oğluyum deyin Ayşe'nin oğluyum deyin Ümmü Seleme'nin oğluyum deyin bu sözde yalan yoktur o hepimizin anasıdır kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin ve müminelerin de anasıdır ama onun maddi anlamda çocuğu olmadı Olmadığı için de Ayşe anamızdan biz o alana ait bir şeyler öğrenemeyiz. O alanın rehberliğine dair bir şeyler bulamayız. Gelin Fatma anamıza ne ararsanız var. Ne ararsanız. Kaldı ki bu iddiamızı güçlendirecek çok güçlü bir delil daha var elimizde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz sonra size aktaracağım sözü 2 üç farklı zamanlarda üçü, iki üç farklı olay üzerine söyledi o söz şuydu Fatıma benden bir parçadır onu üzen beni üzmüş olur onu sevindiren beni sevindirmiş olur benden bir parça parça parça neyin işaretidir parça bütündendir bütün ne ise parçada Allah aşkına söyleyin Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir tek sakalının tenini gördüğünüz anda o sakalı şerifi ziyaret edince nasıl bir ruh haline giriyorsunuz ondan bir parça onu görmüş gibi farklı bir havaya giriyoruz değil mi onun parçası çünkü onun parçası olduğu için ondan o. Fatma ne demek onun parçası demek parça ne demek bütün demek. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle Hazreti Fatma için benden bir parçadır dediyse bu Hazreti Fatma'nın örnekliğinin rehberliğinin modelliğinin babası tarafından da tasdikidir. Benden bir parçadır. Ben sizin için üsvetün hasene olma noktasında ne isem benim parçam olan Fatma da sizin için odur. Dolayısıyla biz peygamberin parçasından bir parçayı onun vücudundan onun hayatından bir parçayı bugün anlamaya çalışacağız. O duayı bir daha tekrar edeyim öyle yola revan olayım. Allah hepimizi istifade ettirsin. Amin. Aziz kardeşler aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyorsunuz 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük ve kendisinden önce iki evlilik yapmış ve kendisinden olmayan 3 çocuk doğurmuş bir hanım ile evleniyor. Hatice anamız demek bu iki evlilik yapmış efendimizden önce Hint Haris isminde iki Erkek Hint Binti Aiz isminde bir de kız çocuğu doğurmuş. Böyle olmasına rağmen Hatice anamız dul kaldığı zaman onun kapısının önünde Mekke'nin nice soyluları evlenmek için sıraya girmişler. Sıraya girenlerden bir tanesi kimdir biliyor musunuz? Ebu Cehil'dir. Hatta bazı tarihi kaynaklar Ebu Cehil'in efendimize düşmanlığının zirvelere varmasının sebeplerinden biri olarak bunu da gösterirler. Hatice anamız Ebu Cehil gibi beni mahsumun en soylu insanına hayır cevabını verdi ama kendisinden 15 yaş küçük, elinde avucunda maddi anlamda bir şey olmayan Muhammedul Emine ise evet dedi. Ebu Cehil çıldırıyordu o çıldırmasın da kim çıldırsın ben dururken Abdullah'ın Abdülmuttalib'in yetimiyle evlenecek misin diye ortalığı velveleye veriyordu ama öyle oldu Allah Tahire'nin yastığını yeryüzünün ve insanlığın en tahir insanı olan Muhammedul Emin ile birleştirecekti hani onun ilahi kanunuydu ya temiz temize yakışır tahir tahire yakışır diye tahire olan Hatice'nin hayatı tahir olan Muhammedul Emin ile birleşecekti evlilik oldu aradan iki yıl geçti Efendimiz 27 yaşında eve bir erkek çocuk oldu adı Kasım oldu Kasım sütünü tamamlamadan vefat etti. İki yıla az bir zaman kala Allah Kasım'ı alıp aldı o evin hanesinden o evin elinden. Kasım'dan sonra üç yıl sonra Efendimiz otuz yaşında Hatice anamız kırk beş yaşında Zeynep oluyor o evde. Zeynep validemizden üç yıl sonra Efendimiz otuz üç yaşında. Hatice anamız 48 yaşında Rukiye oluyor. Rukiye'den bir yıl sonra Efendimiz 34 yaşında Hatice anamız 49 yaşında Ümmü Gülsüm oluyor. Bir yıl sonra Efendimiz 35 yaşında Hatice anamız 50 yaşında ve Hatice anamız hamile. İslam'ın evinden bahsediyoruz çocukların nasıl peşi sıra geldiğinde geldiğini görüyoruz hanımların kocalarıyla çocuk pazarlığı yapmadığı İslam evlerinden bir evden bahsediyoruz bu konuda çok şey söylenir hiç oralara girmeyeceğim 35 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam 35 yaş aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı içinde bir dönüm noktasıdır bakın o gün yani miladi 605'te Sıralama konusunda farklı şeyler söylenebilir ama o yıl içerisinde Efendimiz'in hayatında dört tane önemli olay oluyor. Dört olay o yılın meselesidir. Çok mühim hadiseleridir. Öyle olduğu için Efendimiz için bir dönüm noktasıdır diyoruz. Birincisi o yıl Efendimiz Kabe'nin tadilatının arkasından... Hacerü'l-Esved'in yerine konma meselesinde hakemlik yapmıştır. O hakemliği biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam çıkması muhtemel olan bir sıkıntıyı büyük bir fetanetle bir bez isteyerek çözdü. Bir bez istedi. Hacerü'l-Esved o bezin ortasına kondu. Her aileden bir adam gelsin dedi. Herkes o bezin bir ucunu tuttu. Hacerü'l-Esved Konulacak yere doğru taşındı aleyhissalatü vesselam efendimiz o mübarek elleriyle Hacer'i yerine koydu öptü ilk kez o tadilat sonrası o öptü ve çıkması imkan dahilinde olan o sıkıntı efendimizin o eşsiz fetanetiyle o eşsiz hükmüyle neticeye kavuştu. Miladi 605'in en önemli hadiselerinden bir tanesi budur İkincisi. Ali o yıl o haneye geldi. Anlattık değil mi geçen ders? Ali 5 yaşında Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam varıyor amca Ebu Talib'in yanına. Diğer amca Abbas ile beraber. Abbas 15 yaşındaki Cafer'i alıyor. Allah Resulü de o gün Muhammed'ül Emin'dir daha 35 yaşından bahsediyoruz. 5 yaşındaki Ali'yi alıyor. Ali'nin elinden tutup Hatice'sine emanet ettiği zaman da dediği sözü oluyor. Ey Hatice'm ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. <gülüyor> 35 yaşında Efendimiz'in hayatında olan ikinci olay bu. Üçüncüsü Efendimiz bir anda yalnızlığı sevme başladı. Sosyal bir insan hayatın içerisinde olan bir insan ticaret yapıyor... Ficar harflerine bir şekilde katılmış hırful fudul onun hayatında önemli bir olaydır daha neler neler 35 yaşında bir anda Fatma doğmuş mu doğmamış mı ama ihtimal ki doğmuş o andan sonra bir anda yalnızlığı seven bir hale geliyor ve iki rivayet var bu konuda buna üçüncüsünü de eklemek mümkündür ya Abdülmuttalip dedesi Abdülmuttalip'den ikinci rivayet Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'den üçüncü rivayet kendisi çobanlık yaparken Nur Dağı'nda Nur Dağı sonra olacak Nur Dağı Hira Dağı'nda o mağarayı keşfediyor ve oraya 35 yaşından sonra gidip gelmeye başlıyor. Miladi 605'te 35 yaşındayken Efendimizin hayatında olan üçüncü hadise bu. Dördüncüsü Fatma o yıl doğacak 605 Hazreti Fatma'nın doğum yılıdır bu konuda farklı tarihler görebilirsiniz mesela nübüvvetin başlangıcıyla birlikte Hazreti Fatma'nın doğduğu da söylenir nübüvvetten birkaç yıl sonra doğduğu da söylenir Kabul edilmeyen ama söylenir o kaynaklarda da söylenir. Miraç'ta Efendimiz aleyhissalatü vesselama o müjde verilip Miraç sonrasında da Fatıma validemizin doğduğu söylenir. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Çünkü Fatıma Mekke'de ilk günlerden itibaren Fatıma'dır. Biraz sonra size anlatacağım. Eğer o günlerde biraz yaş olarak belli bir seviyeye varmasaydı biz Fatma'nın adından Mekke'nin sonlarına doğru bahsedecektik ama biz 8 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz 10 yaşında Fatma'dan bahsediyoruz 11 yaşında 15 yaşında Mekke'deyken Hazreti Fatma'dan bahsediyoruz dolayısıyla İbni Sad'ın tabakatta verdiği miladi 605 tarihi yani Kabe'nin tadilat yaptığı tarih Hazreti Fatma'nın doğum tarihi olarak en doğru olandır. Hatice anamız hamile artık doğum günleri yaklaşıyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o gün hanenin dışında Hatice anamız doğuruyor. Nur topu gibi bir kız kız olduğunu duyunca anamızın içinden şöyle bir şey geçiyor. Keşke diyor efendim bıraksa da buna annemin adını koysam. Hazreti Hatice'nin anası Fatma binti Zaidedir onun ismini koymak istiyor ama öyle bir edep öyle bir saygı var ki inanın Hazreti Hatice'nin o edebi o saygısı başlı başına bir meseledir o hanede sultan olması Efendimizin 13 tane Hatice'den sonra hanımı yastığında ve evinde görmesine rağmen Allah bana Hatice gibi birisini vermedi demesi boşuna değil. İnanın Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e olan saygısı, ihtiramı, edebi bambaşkadır. Söyleyecek bir fırsatını kolluyor. Doğum yapmış, kız çocuğu olmuş. Haber verilmiş kız oldu denmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz koşa koşa sevinçle geliyor eve evin dördüncü kızıdır kız duyulunca yüzler kararır yüzlerde bir matem havası esilir ben kızların babasıyım diyerek övünerek gezen Efendimiz aleyhissalatü vesselam dördüncü çocuğunun da kız olduğunu duyunca sevinçle gelir. Alır Fatma'yı kucağına şöyle bir söz söyler. Bu benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim. Hatice anamızın o anda neler düşündüğünü şöyle bir tahayyül edin. Ama hiçbir söz yok. O benim annemdir. Babasının anası ilk gün söyleniyor bu. İlk gün babasının anası. O benim annemdir. Ona annemin ismini vereceğim. Hatice anamız hiçbir şey söylemiyor. Ama sonra Efendimiz asıl maksadını söylüyor. Annem dedimse. Annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatma'nın ismini dedim diyecek. O anda Hatice anamız sevinecek. Tamam diyecek. Hem senin ananın ismi olsun. Hem benim anamın ismi olsun diyecek. Ve Hazreti Fatma'nın ismi öyle konulacak. Fatıma ismi. Bölgenin bildiği bir isimdir. Uhud da o dehşetli tabloların birinde efendimizin o ruh halini, o bedenini şöyle bir aklınıza getirin. O anda şöyle bir haykırışı var. Ben Fatmaların oğluyum diyor. Ben Fatmaların oğluyum. Niye demiş efendimiz bunu? Onun hayatında Fatma bir tane değil, kızı Fatma değil zaten. Ben Fatmaların oğluyum diyor. Ali'nin anası Fatma bint Esed olsa ben Fatma'nın oğluyum diyecek. Fatmalar dediğine göre en az hayatında üç tane Fatma olması lazım. Biz onun hayatında üç tane Fatmayı tespit ediyoruz. Kayım validesinin de dışında onu da sayarsak o da anadır. Dört tane dememiz lazım. Efendimizin baba annesi Fatma bint Amr'dır. Yani Abdülmuttalib'in hanımı Abdullah'ın anası Efendimiz'in annesi oluyor adı Fatma binti Amr. Efendimiz'in beşinci göbekten bir ninesi var. Kilab İbni Mürre'nin eşi Fatma binti Sayat. Ondan dolayı da o bu üç Fatma'yı kayınvalidesini de saysak dört Fatma'yı kendisinin Fatma'ları olarak kendi soy silsilesinin içerisinde olduğu için ben Fatmalar'ın oğluyum deyip Uhud dağında o dehşetli anda o halini beyan etmiştir. Aynen öyle bir tablo başka bir yerde ben Fatmalar'ın ve Atike'lerin oğluyum diye de geçer. Onun minelerinin içerisinde Atike ismine de çokça rastlamak mümkündür. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın, Fatma ismine karşı bir hassasiyeti var ki son kızı Fatma'ya o ismi verdi. Bölgenin bildiği bir isim anlamı şu sütten kesilen bebek demek. Genelde sütten kesilen bebeklere o isim söylenir. O isim onun için verilir. O ismi de Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle bir şekilde kızı Fatma'ya veriyor. Ama biz o ismi şöyle anlamamız daha doğru bir anlam olacak. Hazreti Fatıma evet sütten kesildi ama vahyin sütünü içti. Öyle bir içti ki Kur'an'ın kızı oldu. Öyle bir içti ki vahy evinin kızı oldu. Öyle bir içti ki Kur'an'la büyüdü. Kur'an'la yetişti. Kur'an'la evlendi. Kur'an bitti o da gitti. Kur'an'ın Nazili'nin bitiminin arkasından altı ay tek yaşadı. Altı ay sonra Allah onu da bu dünyadan çekip aldı. Vahi evinin kızı demek budur işte. Ona bunu söylememiz gerekir ki o ancak Kur'an'ın içerisinde Kur'an'la nasıl bir bütün halinde bir hayatın sahibi olduğu daha iyi anlaşılmış olsun. Konumuz mu bilmem ama. Şurada bir parantez açıp bir meseleye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu isim meselesi mühim bir meseledir. Ve aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konuda açık beyanları var. Baba ve annelere bu manada söylediği sözler var. Eğer biz sünnete ittiba ederek bu isim meselesinde davranmamız gerekirse yapacağımız şey şu. Anlamı ve çağrışımı güzel olan isimleri çocuklarımıza vermek çünkü dostlar unutmayın konulan her isim o çocuğa yapılmış bir duadır her insana isminden nasibi vardır nasibi olduğu için de nasiptar etmek istiyorsanız çoluk çocuğunuzu böyle yapacaksınız ama bu konuda dışarıdaki insanlar değil sizi tenzih ederim ama Namazlı niyazlı Kur'an'la haşır neşir olan insanlar bir şekilde hassasiyeti olan insanların şöyle bir takıntıları var. Öyle bir isim koyacağım ki başka kimse de olmasın. O sadece bende olsun. Onun içinde ne yapıyor? Belki hayatı boyunca Kur'an'ı baştan sona okumamıştır. Elini alıyor bir cımbız Kur'an'ın fatihasından Nas'a kadar isim arıyor başından sonuna kadar öyle bir isim seçeyim ki hiç kimsede olmasın takıntısından dolayı böyle bir hale düşüyor şimdi bazı isimler söyleyeceğim o isimler olanlar kusuruma sakın bakmasınlar bundan sonra böyle bir yanlışlık olmasın diye bunları söyleyeceğim son yıllarda yapılmış bir araştırma bu son yıllarda bizlerin içinde bu topraklarda Konulan en fazla isimlerden 3 tanesi şunlar. Aleyna, Ünzile, Ecrin. Üçü de Kur'an'dan. Kur'an'ın tam ortasından hem de. Peki var mı bir anlamı? Bunlar isim olmaz ki. Aleyna üzerimize demek. Ünzile fiildir. İndirdi anlamına gelir. Ecrin'in anlamı ücrettir. Birine fiyat deseniz hoşuna gider mi? İlle de Kur'an'dan olacak diye böyle bir sıkıntıya niye kendimizi sokuyoruz Allah aşkına? Kardeşlerimizden biri Yaz Zelcali velikram duymuş Kur'an'da ve dualarda kullanılır. Onun yağsını almış, arkasından zeli de eklemiş, olmuş Yazel. Bir de şirin gözüksün diye bir can eklemiş. Öyle bir şey de var. Olmuş Yazelcan, a olmuş isim. Ne anlama gelir? Hiçbir anlamı yok. Allah aşkına Ebu Bekir dururken, Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken ne işiniz var sizin bunlarla? Hatice bakın Fatıma Asiye koyun koymuyor bizimkiler de koymuyor. Mesela çocuklarına Nuh ismini koymuyor, Lokman koymuyor, Süleyman koymuyor, Davut koymuyor. Allah peygamber olarak seçmiş onlar çoğalmış ya çoğalmış isimler olmasın istisnai olsun diye onları değil duyulmamış isimlerin arkasında koşuyor Allah'ın seçtiği isimler isimlerimiz olsun aleyhissalatü vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş on binlerce sahabi var değil mi onların isimlerini koyun istiyorsanız onların üzerinden mesajlar verin mesela bazen ismi unutulmuş bazı sahabiler var size söyledim Sevvan koyun mesela Selman koyun mesela ne güzel bu isimler Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişmiş Nesibe koyun Sümeyra koyun anaların anası olan Amine koyun isim mi bitti ki siz ya ansiklopedilere ya internete ya da Kur'an'ın başına bu gözle oturuyorsunuz yaygın olsun anlamı olsun duyulunca zihinlerde bir çağrışım olsun eğer sünnet üzere bu meselede hareket etmek istiyorsanız yapacağınız bu Efendimiz bunu yaptı zaten sünnetin tesisi onunla olmuş bir hadisedir yaygın anlamı bilinen Toplum içerisinde de duyulduğu zaman bir şekilde çağrışımı olan mesela analarından biriyle özdeşleştirilerek çağrışımda bulunacak netice itibariyle ya da farklı bir şekilde böyle bir ismi Fatma validemize koydu. Ve Hazreti Fatıma miladi 605'te o hanenin dördüncü ve son kızı olarak merhaba dedi. Biliyorsunuz Efendimizin iki oğlu oldu Hazreti Hatice'den bazı kaynaklarda üç diye geçer o doğru değil doğru olan iki tanedir üç olma sebebini de söyleyeceğim şimdi vahiy nazil olduktan sonra yani Hazreti Fatıma'nın doğumundan yaklaşık altı yıl sonra Hatice anamızın bir oğlu daha oldu onun adı Abdullah Abdullah'ı Allah altı yedi ay sonra çekip aldı o, o haleden. Vahi günlerinde doğduğu için efendimiz ona Tahir dedi. İşte bazıları bunu karıştırıyor. Sanki Tahir başka bir çocukmuş gibi. Hatice anamızdan efendimizin 3 oğlu olduğu söylenir. Bu doğru değil. Kasım Abdullah ve 4 kız. Yıllar sonra efendimiz Mariye validemizle evlenecek. Mariye'den de İbrahim olacak. 4 kız Hatice'den. 2 oğul Hatice'den, 6 bir oğul da meryeden yedi. Dikkat edin, imtihanın ağırlığına dikkat edin. Allah yedi çocuktan altısını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken çekip alacak. Altı çocuk acısı. Bir tanesini görünce ne hale giriyor ana ve babalar zor bir imtihandır. Allah o imtihanı kimseye vermesin. Ama böyle bir İmtihanla karşı karşıya kalan birisi bile Bunun acısını ne kadar yüreğinde hisseder Onu bir tahayyül edin Ve Efendimiz'i hatırlayın Altı tane evlat acısı Ya Fatma'nın dünyasından baksak işe Fatma'nın da kardeşleri bunlar O genceciksine bu acılarla yoğruluyor O genceciksine o acılarla yoğurularak bir kıvama geliyor. 10 yaşında babaya ana olabilecek bir olgunluğa eriyor. Acılar yoğurur zaten insanı. O dertler o acılar insanı alır öyle vurur öyle çarpar ki bir anda insana 3-5 basamak birden çıkarttırır farklı bir noktaya getirir. Hazreti Fatma buydu işte acılar yoğura yoğura onu olgunlaştırdı ve belli bir kıyama kıvama getirdi Hazreti Fatıma 5 yaşında o eve bir sevinç ve saadet kaynağı olarak geldi aradan 5 yıl geçti miladi 610 babası Muhammedul Emin Cibril-i Emin ile buluştu vahiy geldi o eve zemmiluni zemmiluni sözlerini o da duydu Anası babasının üzerine örtüyü koyarken o da o evdeydi o da o hanedeydi. İlk günden itibaren birçok hadiseye şahit oldu. 5 yaşındaydı o günler 5 yaşında günaha şirke bulaşmadan Betül'ün bu manada anlamı işte onunla bağlantısı var. Hiçbir günah ve şirk hayatına, rüyasına, zihnine, gözüne değmeden tertemiz bir biçimde İslam'ın kızı olduğu, vahiy evinin kızı olduğu, nübüvvet evinin kızı oldu. O o evde böyle bir halde büyümeye başladı. Vahi geldiğinde efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hanesindeki diğer 3 kız Zeynep evde değil. O evli. Ebul As ile Ebul As ki Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğludur. Yani teyze çocuklarıdır. Ebul As'la Zeynep validemiz evli. Mekke'de başka bir yerde oturuyor. Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğluyla sözlü. Nişan diyemiyoruz nişan Araplarda bizim bildiğimiz gibi değil bir söz kesilme var aralarında ama netice itibariyle Tebbe suresi nazil olunca o bozuluyor. İki dul olarak hanım da kız olarak evde kalıyor. vahi geldi Tebbe suresi nazil olmaya başladı o hadiseler olduktan sonra biliyorsunuz Hazreti Osman o kızlardan birine talip oldu. Efendimiz ve vesselam büyük olan Rukiye'yi Hazreti Osman'a verdi. Nübüvvetin 5. yılından itibaren Rukiye validemiz de o evde değil. Zeynep değil Rukiye de değil. Ama evde iki kız var. Ümmü Gülsüm var ve Fatıma var. Bir kaynaktan konuşmuyorum ama kaynakların başka bir çerçeveden söylediği söz üzerinden konuşuyorum sanki bu iki kızın aralarında bir iş bölümü var şöyle Ümmü Gülsüm evde anasının yanında olacak Fatıma dışarıda babasının yanında olacak nereden biliyoruz bunu böyle bir söz var mı kaynaklarda yok ama bildiğimiz bir hakikat var Ümmü Gülsüm'ün 13 yıllık Mekke döneminde ve vesselam efendimizle alakalı evin dışında bir rivayeti yoktur. Adının karıştığı bir hadise yoktur. Olsaydı bir şekilde kaynaklarımız bahsedecekti. Ama Fatıma'nın vardır onlarla ifade edilen. Buradan da anlıyoruz ki sanki öyle bir bölüşüm olmuş. Ümmü Gülsüm evde olacak Hatice'nin arkasında yanında ona yardımcı olacak Fatıma bir gölge gibi babasını takip edecek Babasının kızı olacak babasının kızı olacak Binti Ebiha olacak babasının kızı bu ifade sıradan bir ifade gelmiyor değil mi size Çünkü biz bunu da kullanırız doğru her kız bir babanın kızıdır ama o öyle değil işte binti ebiha demek babasının kızı demek hani bazen biz de çocuklarımızdan şöyle güzel bir şey görsek deriz ya ha babasının oğlu aynen babası gibi kötü bir şey de görsek aynı dayıları gibi deriz ya bazen ya da kısa teyzelerine mal ederiz ama oradaki o ifade bir hakikati söylüyor aslında babasının kızı ya da babasının oğlu dediğinizde babasının yolunda anlamına geliyor öyle ki tam babasının kızı öyle ki tam babasının yansıttığı hayatı yansıtıyor öyle ki o babanın kızı olmakla bir şeref kazanmış babanın kızı babasına kurban olalım kim babası o babanın kızı bir şeref var ama bir de o şerefi muhafaza etmiş. O şerefi temsil etmiş. O şerefin hakkını ödemiş. O şerefi sorumluluk dengesi çerçevesinde ortaya koymuş. Bakın ne diyor Ayşe anamız. Ben çok kız gördüm ama Fatma kadar babasına benzeyeni görmedim. Hazreti Ayşe anamız diyor bunu. Ve bunu söylerken Hazreti Ayşe anamız... Olaya bir taraftan da bakmıyor. Şimdi insanın çabalayarak babasının yolunda yürüme adına bazı şeyleri elde etmesi mümkündür. Ahlaken, ibadete olan düşkünlüğüyle, hassasiyetleriyle babanın kızı olunabilir. Ya yürümesi insanın elinde olan bir şey mi? Ya konuşması insanın elinde olan bir şey mi? Sedasıyla, edasıyla, endamıyla. Babasının yansıtması insanın elinde olan bir şey mi? Ayşe anamız ne diyor biliyor musunuz? Bazen diyor geceleri biz arkadan görürdük onu evde onu babası zannederdik. Yürüyüşüyle, konuşmasıyla, boyuyla tam babası. Babasına da canlar feda, kızına da canlar feda. Tam babası her haliyle. Allah öyle yaratmış. Babasının kokusu duyulsun diye. Bilmiyorum bunu demek doğru mu? Altı ay sonra çekip aldı ki Allah. insanlar bakıp da babayı unutmayıp hayatlarına bir düzen vermesin. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmasınlar. Bu süreç uzun uzamasın diye altı ay sonra çekip aldı. Babasının kızı olan Fatmayı. Çünkü o konuşsa Anında baba hatırlanacak O elini kaldırsa şöyle Anında baba hatırlanacak Yürüse Baba hatırlanacak Her haliyle babayı yansıtacak Bu haliyle babasının kızıdır Babasının kızı 13 yıllık Mekke sokaklarında Hep babasının arkasındadır Vahi geldi 5 yaşında 1 yıl sonra 6 yaşında 2 yıl sonra 7 yaşında ne yapabilir 6-7 yaşında bir çocuk? 1 yıl sonra 8 yaşında ne yapabilir 8 yaşındaki çocuk? 8 yaşında kızlarınız var çocuklarınız var ne yapıyorlar Allah aşkına? Onlar ne yapıyorlar ki Fatma ne yapsın? Onlara iş yaptırtan babadır baba. Bakın Fatma'nın seviyesini yükselten bir rivayet söyleyeceğim size. Allah aşkına gözleriniz zihinleriniz çok dikkatli biliyorum Şu meseleyi biraz daha dikkatle dinleyin Yüreklerinizin ta derinliklerinden dinleyin nübüvetin üçüncü yılı yakın akrabalarını uyar ayeti gelmiş Aleyhisselatutı ve Selam Safa Tepesinde Ey kureştiği bir seda ile kureşlere dikkat çekiyor Gelin gelin diye kureşi topluyor. Safa tepesinin eteklerine ve onlarla bir konuşma yapıyor. Uzunca bir konuşmadır. Konuşmanın sonlarına doğru efendimiz ailelerin isimlerini söylüyor tek tek. Ey Abdimenaf oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Zühre oğulları, ey falan oğulları, filan oğulları. Sözler bitiyor, sıra geliyor şanslara. Ey amcam Abbas, Nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Yeğenim peygamberdir diye güvenme. Yarın ben bile sana Allah katında hiçbir şey yapamam. Bu söz adamı alır duvardan duvara çarpar. Ey halam safiye. Nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Yeğenim peygamber diye güvenme. Yarın Allah katında ben de senin için bir şey yapamam. Söz kime geliyor biliyor musunuz? 8 yaşında Fatma'ya. Ey kızım Fatma, nefsini Allah'tan satın almaya çalış. Baban peygamberdir diye güvenme. Ben de yarın Allah katında senin için bir şey yapamam. 8 yaşında o kadar insanın içerisinde seçilip de bu söz bir kıza söylenirse o kız işte babasının kızı olur. Muhatap almışsın sen. Sorumluluğunu hatırlatmışsın ona. Onun nasıl bir şerefle karşı karşıya olduğunu duyurmuşsun. Öyle kızarak bağırarak ya da onun fark etmeyeceği yollardan değil... Şöyle topluluğun içerisinde işin ciddiyeti yüreğinin parçala, yüreğini parçaladığı bir anda alnından terler boşalarak o sözün mükellefiyeti ve sorumluluğu altında inerken kızına bunu söylemişsin. Ne oldu? Fatıma o sözle babasının kızı oldu. Vallahi diğerlerinde nasıl etkiledi bilmiyoruz. Ama o söz Fatıma'da öyle bir etki etti ki Fatıma tam babasının kızı oldu. Sekiz yaşında onu aldı o sözü hayatının sonuna kadar hep nefsini Allah'tan satın almanın gayret ve mücadelesini verdi. Peygamberin kızıyım diye hava atmadı. Mekke'de atamazdı. Medine'de İslam devlet oldu. İslam babasının günlerinde Medine'nin tamamına yayıldı, Hayber fethedildi, Huneyn fethedildi, Mekke'nin fetih günü anlatacağım belki o gün onları size Medine döneminde Aleyhisselat ve selamın yanındaydı Fatıma. ama babasının dilinde nasıl istihbar var kız varsa ondan bir parça olan Fatıma'nın dilinde de istihbar vardı babasının kızı. Tam babasının kızı daha başka bir söz inanın ki bilinmez ve bulunmaz Hazreti Fatma'yı ifade etmek için. 11 yaşında bilemediniz 10 yaşında Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Olay Buhari'de aktarılır, Müslim'de anlatılır. Aklınıza gelen birçok tarihi rivayette kitapta kaydedilir. İbni Mesud diyor ki. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin yakınlarında namaz kılıyordu. Biz de birkaç zayıf Müslüman onun uzağında onu seyrediyorduk. O ara Ebu Cehil yanında Mekke'nin büyükleri, Mekke'nin kara yüzlü adamları Efendimiz'in aleyhine konuştular. Sonra Ebu Cehil işaret etti dedi ki şurada falancası bir deve kesti işkembesi orada. O işkembeyi. Kim onun başına ve sırtına bırakabilir? Ukube İbni Ebi Muayyid ben dedi. Yanına aldı bir iki adamını. Gitti o işkembeyi aldı. Bir deve işkembesinden bahsediyoruz. İçi dolu bir halde. Efendimiz secdedeyken onun sırtına bırakıldı. İbni Mesud diyor ki hiçbir şey yapamıyoruz. Ne diyeceğiz? Müdahale etsek olmaz. Etmesek olmaz. Etmesek olmaz biri haber mi verdi kendi mi geldi bilemiyoruz 10 yaşında Fatıma geldi bir aslan gibi ağlaya ağlaya babasını o halde görünce bir feryat ulaştırdı bir feryat orada dile getirdi Kabe'yi inlettirecek sonra itekliye itekliye babasının sırtından işkembeyi aşağıya attı babası namazını bitirdi sarıldı kızına kızı ağlıyor Baba ağlıyor bir söz üzülme kızım Allah babanı zayi etmeyecek bu söz 5000 sene önce Hacer'in o topraklara emanet olarak bıraktığı bir söz aslında Hacer kundaktaki yavrusuyla o topraklarda kalınca İbrahim dönüp gidiyor İbrahim bizi kime bırakıyorsun dediğinde rahmetin babası olan İbrahim dönüp onlara sizi Allah'a bırakıyorum da diyemiyor. Anlıyor Hacer bu iş İbrahim'in işi değil. Git Allah'a ise eğer Allah bizi zayi etmeyecek. O söz vahyin ilk günü Hatice'nin dilinde. Zemmiluni zemmiluni diyerek gelmiş. Şok yaşıyor efendimiz hem de derin bir şok. O halde o ruh halindeyken ilk söz Hatice anamızın üzülme Allah seni zayi etmeyecek. Ondan sonra gerekçelerini beş cümle ile anlatacak. Şimdi o sözü Hatice'nin kızına öğretiyor efendimiz. Üzülme Allah babanı zayi etmeyecek kızının gözyaşlarını silecek efendimiz. Sonra dönecek. Kureşlerin tam böyle gözlerinin içine baka baka. Allah'ım! Kureşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım! Kureşlileri sana havale ediyorum. Allah'ım! Kureşleri sana havale ediyorum. Sonra o topluluk içerisinde bulunan 7 ismi sayacak efendimiz. Olayın ravisi kim? Abdullah İbni Mesud. Diyor ki o yedi isimden iki tanesini unuttum. Aklıma gelmiyor. Ama beşi şuydu. Efendimiz dedi ki Allah'ım Amr İbni Hişam'ı sana havale ediyorum. Amr İbni Hişam kim? Ebu Cehil. Sana havale ediyorum. Allah'ım Şeybe İbni Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Allah'ım Utbe İbni Rebi'a'yı. Sana havale ediyorum Allah'ım Ukbe İbni Ebi Muayit'i sana havale ediyorum Allah'ım Ümeyye ibni Halefi sana havale ediyorum saydı İbni Mesud yıllar sonra bu rivayeti söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz vallahi diyor Saydığı o yedi isimden beşi kaldı aklımda. O beş tanesinin de Bedir'de öldürüldüklerine ve Bedir kuyularına atıldıklarına şu gözlerimle şahit oldum. Allah'ın peygamberi Allah'a havale etmiş. Yevmül Furkan olan Bedir gününde de her birisi farklı bir şekilde bu dünyadan çekip gitmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu isimleri söyleyince İbn-i Mesud diyor ki bir anda yüzleri kıpkırmızı kesildi. Korkularından tek bir kelime edemediler. Fatma'nın 10 yaşında yaptığı iş erkeklerin yapmaya korktuğu iştir işte. Fatma olmanın ne demek olduğunu varın siz buradan anlayın. Eğer atılmışsa peygamberin davasına bir işkembe, Atılmışsa peygamberin davasının üzerine bir sıkıntı uzattığın el inşallah bu çağın Fatma'sının elidir. Bunu böyle bil. Bunu böyle bil ki bu çağın Fatma olmanın yolunu bunun üzerinden öğren. 10 yaşında Fatma bu. Makrizi imta'ul esmada naklediyor. Hazreti Fatma Kabe'den evine doğru gelirken. Yine Mekke'nin o kara yüzlü adamlarının oturduklarını görüyor. Konuşuyorlar. Bunlar kesin babam hakkında konuşuyorlardır deyip onlara bir yaklaşıyor. Yaklaşınca ne duysun? Aralarında efendimizi öldürmeyi konuşuyorlar. 11-12 yaşlarında artık kaç yaşındaysa bir kız. Böyle bir haber duyunca nasıl bir hale düşer? Kan revan içinde terliye terliye koşa koşa eve geliyor babasına söylüyor duydum böyle konuşuyorlar korkma kızım diyor Allah babanı koruyacaktır abdes alıyor Efendimiz tutuyor Fatma'nın elinden güvenin teslimiyetin ve bu sözün ne demek olduğunu Fatma'ya öğretmek için o tehditleri söyleyen insanların gözünün içine baka baka Kabe'ye gidiyor namazını kılıyor yine aynı teslimiyetle aynı güvenle dönüp geri geliyor Fatıma bunu görür de duyar, durur mu ne yapar biliyor musunuz o günden sonra ne zaman o kara yüzlü adamları görse şöyle gözlerini diker onların üzerine adeta gözleriyle onları devirircesine onlara şöyle bir bakar. Bir gün öyle bir bakmıştır Ebu Cehil'e Ebu Cehil korkmuş ne yapacağını şaşırmış Fatma validemize bir tokat atmıştır. O Allah yolunda bir tokat da yemiştir Mekke'nin sokaklarında Fatma Fatma'dan bahsetmek böyle her an. Efendimizin arkasında onu bir gölge gibi takip eden biri. Nübüvvetin yedinci yılı zor günler, Şibi Ebi Talip günleri. Üç yıl boyunca muhasara altında kalacak Müslümanlar, ambargo altında kalacaklar. Öyle ki Sad bin Ebi Vakkas'ın bize naklettiği bir şey toprağın içindeki deri parçalarını güneşin alnında... Isıtarak yemek zorunda kalacaklar. Allah aşkına soruyorum size. Hazreti Hatice Efendimiz'den evlenme, Efendimizle evlenmeden önce. Hatta evlendiği yıllarda da biliyorsunuz evlenip Efendimiz bir müddet o evde kaldı. Ta nübüvvet gelene kadar. Oturdukları evin adı Radiyatul Kabe idi. Kabe'nin süt kardeşiydi. O kadar güzeldi ki o ev. O ifade Mekke'de iki ev için kullanılırdı. Biri ya Velid İbni Muğle ya Ebu Cehil'in ama ikincisi Hazreti Hatice'nin. O kadar güzel bir ev. O kadar rahat imkanlar. Nübüvvet geliyor imkanlar daralıyor İslam'ın sırtından zenginleşen biri değil Hazreti Peygamber ve o nübüvvetin yolunda yürüyenler İslam'a girdikleri için cepten verenler asıl alimlik bu zaten onu söylemiştik hep cepten verenler hep cepten veren biri olarak sıfırı tüketmiş artık Nübüvvetin 7. yılında Şibe bir talipte çadırı andıran bir yerde kalıyor soruyorum size eğer yıkılası viranede evladu iyal bu manada efendimize destek olmasaydı efendimiz bu işi yapabilir miydi bu rahatlıkta Hatice validemiz bir şey söyleseydi Ümmü Gülsüm bir şey söyleseydi Fatıma bir şey söyleseydi ne yapardı efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah aşkına hiçbir şey yok destek var Yürü baba diyorlar arkandayız. Yürü efendim diyor Hatice anamız arkamday, arkandayız diyor. Böyle bir destek var. 3 yıllık o zorlu süreçte Fatıma anamızın yaşı 11-12. Ümmü Gülsüm ondan bir yaş büyük. İkisi de aynı hanede bir kez olsun onların o zorlu günlerde babalarına karşı söyledikleri bir sözü tarih kaydetmemiştir. Olsaydı. Elimizde vesikası olurdu. Üçüncü yılın sonunda Şib'e bir Talip muhasarası bitmiş, Efendimiz derin bir nefes alacak, Allah Ebu Talip'i çekmiş almış bir destekçi olarak arkasından Hatice'de gitmiş. Hüzün günleri, hüzün yılı Efendimizin o halini biliyorsunuz. O halde de onun yanında Fatma vardır. Hep onun yanındadır babasının yanında ağlamamıştır anasının arkasından nereden biliyoruz onu konuşuyorlar bir gün babasıyla beraber Hatice'yi konuşuyorlar baba başlıyor ağlamaya çok farklı bir hale giriyor hemen Hazreti Fatma gözyaşlarını siliyor Babacığım diyor Cebrail bize annemizin çok büyük bir sarayda cennette olduğunun haberini vermişti değil mi sana sen de onu bize söylemiştin Efendimiz evet diyor. O halde niye üzülelim ki baba? Gıpta edelim anamızın haline. Babasının anası, babasının kızı. Babasını teskin ediyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın o zorlu günlerinde onun yanında gerçekten bir analık yapıyor. Hatice'den boşalan o büyük boşluğu gencecik yaşına rağmen 13-14 yaşında bir kız çocuğuyken Fatma dolduruyor. Buradan anlayın neden Fatma haneye girdiğinde efendimiz onun önünde ayağa kalkar. Anaların önünde ayağa kalkılır. Anaya saygı gerekir. Ananın önünde ayağa kalkmayacak da kimin önünde kalkacak? Onu ananın yerine koymuş. Onun için ona bu ihtiram, bu saygı var. Taife gönderiyor, o gönderiyor. Karşılıyor, o karşılıyor. Taif'ten gelişi aktarıyor Zeyt bin Haris'e. Babasına hiçbir şey sormadı. Anladı halimizi. Eli boş dönmüşüz Taif'ten. Babasına sorsa üzülecek. Hiçbir şey sormadı babasına. Geldi bana sordu ben anlattım diyor. Anlayışına kurban olduğumuz bu 13-14 yaşında hali bu öyle bir hal öyle bir eda öyle bir hava ki hangi birini anlatayım bilmiyorum ki size 2 yıl dul kalacak babası 2 yılın sonunda Osman İbni Maazun'un hanımı Havle Binti Hakim o eve gelecek ne için? Efendimiz'i evlendirmek için. Hazreti Fatma'ya olayı söylediği zaman bakın bugünün insanları olarak bu noktada çok sıkıntılarımız var. Ben bazen bazı şeyler duyuyorum çok üzülüyorum. Onların da aslında cevabı olacak bu örnek. Fatıma validemize havle validemiz babasının evliliğinin meselesini açtığı zaman... Bazı cahillerin dediği gibi şu sözü söylemiyor Fatıma anamın üzerine evlilik mi böyle bir söz yok evet diyor ve destekliyor havle validemizi vefat etmiş 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında 60 yaşında adamın hanımı tersi de geçerli eşini kaybetmiş hanım dul kalmış 20 yaşında 30 yaşında 40 yaşında 50 yaşında bu işin yaşı yok. Bu işin cinsiyeti de yok eğer birisi kocasını ya da hanımını kaybettikten sonra evlenmek gibi bir talebi varsa çocuğu erkek olsun kız olsun babasını ve annesini bu işte engelleyemez engellerse mesuldür engellerse eğer onun Allah katında sorumluluğu vardır ve gerçekten sorumluluğu ağırdır hangimizin anası Hatice'den daha değerli Allah aşkına hangimizin anası hangimizin babası bir sahabiden daha değerli kıyası Efendimizle yapamıyorum çünkü Efendimizin hanımları bizim annemizdir onlar için evlilik ebediyen haramdır Ebu Bekir'in hanımı Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor evleniyor senin baban Hazreti Ebu Bekir'den haşa daha mı kıymetli Annen sabretmiş evlenmemiş öp elini saygı göster ama varsa böyle bir talebi benim anam değilsin babam değilsin deme hakkın yok. Bak Fatma bugünün dünyasına ne söylüyor diyemezsin böyle bir hakkın yok. Havle validemiz geliyor söylüyor o destek oluyor babasını da ikna ediyor yoksa babanın o an için gönlü yoktur. Ve sevde validemizle evliliklerini gerçekleştiriyor bu iki hanım Sevde validemiz o eve geliyor Fatma validemiz halen o evde Üvey anne kız gibi bir diyalog yok ortada Ana kız gibi bir diyalog var ortada Muhabbet var ortada Gerçekten şefkat var ortada Merhamet var ortada Öyle ki sevde validemiz her daim Fatma anamızın o manada ortaya koyduğu şeyleri her daim iftihar ile o her daim vefa ile anlatacak. Böyle evlendirdiği onun yanında. Akabe'nin yolları açılıyor artık yavaş yavaş babasının arkasında. Hicret yolu açılıyor. Babasını yolcu edenlerden bir tanesidir. Bakın biz kaynaklarımızda hep hicret yolunu anlatırken Ebu Bekir'in evini anlatırız ama efendimizin evini anlatmayız. Efendimizin evini hiç bir siyer kitabında göremezsiniz. Çünkü hicret Ebu Bekir'in evinden başladığı için efendimizin kızlarıyla ve hanımı sevde ile nasıl ayrıldığını bilemiyoruz. Ama... Hicret kadar önemli bir şey söyleyeceğim size bütün hicrete güç bulabilenler gittiler geriye kim kaldı Ebu Bekir ve ailesi Efendimiz ve ailesi Ali ve annesi bir de Efendimizin evinde olan Zeyd bin Harise'nin hanımı Ümmü Eymen ve Üsame Zeyd de gitmiş bunlar kalmış. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Düşmanın içerisine çoluk çocuğunu bırak hicrete git. Efendimizin başına yüz deve kondu. Mekke müşrikleri alsaydılar Fatma validemizi ya da Ümmü Gülsüm'ü ya da hanımı Sevde'yi hapsetseydiler. Ve sen gelmeyene kadar çocuklarını bırakmayacağız deseydiler. Efendimizi gelmeye mecbur ederler miydi? Hayır etmezlerdi. Efendimiz bunu göze alarak gitti. Ebu Bekir bunu göze alarak gitti. Bunu bilin bilin ki ne kadar büyük bir iş hicret öyle iyi anlayın. Ali anasını bıraktı geldi. Ali anasını oraya bıraktığı zaman bunu göze alarak geldi. Her birisi Allah hicret emrini verdi. Büyük bir teslimiyetle arkalarına bakmadan... Sorgu sormadan soru sormadan sorgulamaya girmeden bu emre icabet ettiler. Nübüvvetin başarısının sırrı buradadır işte. Allah'a öyle bir tevekkül var ki inanılmaz düzeyde olduğu için o tevekkül hesabı olmadığı için o tevekkül Allah onların ailelerini o ateşin içerisinde korumuştur. Gidiyorlar. Biliyorsunuz hicret oluyor. Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde bir iki ay geçiyor aradan. Bazı kaynaklara göre çok daha uzundur. Hadi biz bir iki ay diyelim. Bir iki ay sonra Efendimiz Zeyd bin Harise'yi çağırıyor. Yanına Ebu Rafi'yi koyuyor hizmetlisidir onu. Hazreti Ebu Bekir de aşerey mübeşşer olan Talha İbni Ubeydullah'ı çağırıyor. Hatta Efendimiz elde avuçta bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'den borç alarak Zeyd bin gönderme adına hazırlıklar yapıyor. Onları göndererek ailelerini alıp getirtiyorlar Medine'ye. Zeytbin bin Harise, Ebu Rafi ile beraber gidiyor. Ümmü Gülsüm'ü Fatıma'yı Sevde Validemizi kendi hanımı Ümmeymeni ve oğlu Üsame'yi alıyor. alıyor. Talha İbni Ubeydullah ve Ali'nin annesi Fatıma'yı alıyor. Talha İbnu Ubeydullah ise Hazreti Ebu Bekir'in... Ailesini kızlarını Esma validemizi Ayşe validemizi alıyor ve öylelikle Medine'ye getiriyorlar. O aileler kavuşuyor Medine'de birbirlerine ve Medine'de Fatma'nın yepyeni bir hayatı başlıyor. Burada bırakayım babasının anası başlığında Hazreti Fatma'nın Medine hayatını da inşallah bir dahaki ders anlatayım. Allah istifade ettirsin. Cenab-ı Hak içimizden Fatma'nın ruhunu diriltenleri çıkartsın. İnşallah o ruh ile dirilip o ruh ile ayağa kalkanların sayısı içimizde artsın. Fatma olmanın sorumluluğunu bilsin hanımlarımız, kızlarımız. Ah bir betül olmak onu bir anlayabilsek bilmiyorum irdeleyeceğiz belki ilerleyen derslerde bu betüllülüğün El değmemiş göz değmemiş olmanın ne demek olduğunu bir anlasak ve Fatma olmanın en temel ilkelerini onun sıfatlarının ve hayatının üzerinden kavrasak emin olun birçok şeyi anlayacağız kavrayacağız. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.